Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm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 Ne kısmetliyimiz Seni Allah'ın Resulü Kabrine indirdi Şimdi de dua ediyor Geçerli bir mazeretim yok Nefsime yenik düştüm Ha bugün ha yola çıkarım derken Sizin gerinizde kaldım Beni affedin Sonra sizin yola çıktığınızı öğrendik Arkanızdan yetişemeyiz Diye geri kaldık Doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü Yaşımızın geçkinliği Bizi oyaladı bir de baktık ki Medine'de kadınlar, çocuklar ve münafıklardan başka kimse kalmamış. Pişman olduysak da bir faydası olmadı. Bizleri affet. Verilen ceza çok ağırdı. Toplumdan soyutlanacaklar ve kendileriyle baş başa kalacaklardı. Herkes sorumluluk sahibi olduğunun farkına varmalıydı. Bu yasak 50 gün sürdü. Nihayetinde Allah indirdiği ayetlerle onları bağışladığını bildirdi. 150. bölüm. Tebük seferine katılamayan müminlerin haklarında verilen toplumdan soyutlanma cezası bitmiş, onların affedildiği Allah tarafından tevbe suresinin 118. ayetiyle beyan edilmişti. Yakın dostlarından biri Kâb bin Malik'e başından geçenleri sordu. Kâb, neler olduğunu bana anlatır mısın? Sen Medine'nin en yiğit adamlarındansın. Uhud'da Peygamberimize yan yana savaştın. Hendek de sen öyle. Bu seferden seni alıkoyan şey neydi? Hiçbir gazada Resulullah'tan geri kalmamıştım, Bedir Müstesna. Ama bu gazadan geri kalanların hiçbirini Allah da Resulü de yermemişti. Hmm. Bu Bedir gazasında Resulullah'ın Kureyş'in kervanını talep ederek hareket etmesindendi. Fakat Allah aralarında önceden bir yer ve zaman tayini olmamışken onunla düşmanını bir araya getirdi. Resulullah'la birlikte Akabe'de bulundum ve İslam üzere sözleştiğimiz anı müşahede ettim. İnsanlar arasında Bedir'den daha çok söz edilmesine rağmen Bedir'de bulunmak beni Akabe'de bulunmaktan fazla sevindiremez. Tebük gazasının yapılacağından haberdar oluşuma ve o güne kadar elde edemediğim güç ve imkana sahip olmama rağmen Allah'ın Rasulüyle sefere çıkmamıştım. Vallahi o zamana kadar bir araya getiremediğim iki devesine sahiptim. Hı hı. Resulullah bir yere sefere çıkacağı zaman hedefini gizlerdi. Ancak bu defa aşırı sıcak bir havada gazaya çıkacaktı. Uzun bir seferdi ve düşman büyük ve güçlüydü. İşte bu yüzden halka durumu açıklamıştı. Gerekli olan hazırlığın yapılması emrini insanlara ulaştırmıştı. Bu nedenle Resulullah'a sefer için tabi olanlar pek çoktu. Onların isimlerini kapsamlı bir kitap bile bir araya getiremez. Evet, sayımız 30 bini geçiyordu. Pek az kişi gazaya çıkmama hususunda Allah'tan bir vahiy gelmediği sürece kendisini Resulullah'tan gizleyebileceğini sanıyordu. Peygamber Efendimiz... Meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerden hoşlanıldığı ve insanların bunlara yöneldiği bir zamanda bu gazaya çıktı. Peygamberimiz ve beraberindeki Müslümanlar hazırlıklara başladılar. Sabahleyin onlarla birlikte hazırlanmak üzere kalkıyor fakat akşama hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime istediğim zaman buna güç yetirebilirim diyordum. Bu hal bende insanların ciddi ciddi kollarını sıvadıkları vakte dek sürdü. Peygamber Efendimiz ve beraberindeki Müslümanlar yola çıktıkları halde Ben henüz hiçbir hazırlık yapmamıştım Ve ondan sonra bir veya iki gün içinde hazırlanır Sonra da onlara katılırım dedim Onlar ayrıldıktan sonra hemen ertesi sabah hazırlanmaya giriştim Ama yine hiçbir şey yapmadan eve geri döndüm Yine ertesi gün oldu Ve ben yine hiçbir şey yapmadan eve geri döndüm Bu hal bende Onların hazırlanıp uzaklaşmalarına ve gazayı kaçırmama dek sürdü. Keşke yola çıkıp onlara yetişmeye gayret etseydim. Bunu da yapamadım. Resulullah'ın gidişinden sonra sokağa çıktığımda özürlerinden dolayı savaşa katılamayan birkaç hasta ve yaşlı adamla bir de münafıklığından şüphelenilen insanları gördüm. Geride kaldığıma çok üzüldüm. Resulullah Tebük'e varana kadar benden söz etmemiş. Tebük'te etrafındakilerle oturmuşken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 Yarın peygamberimizin bana olan hoşnutsuzluğundan nasıl kurtulurum demeye başladım. Aile fertlerimden görüş sahiplerinin hepsinden yardım istedim. Peygamberimizin gelmek üzere olduğu söylenince bu kötü düşünceler benden uzaklaştı. Doğruluktan başka bir şeyle bundan kurtulamayacağımı anlayarak gerçekleri olduğu gibi anlatmaya karar verdim. Peygamberimiz sabahleyin Medine'ye geldi. Seferden döndüğünde mescide girer. İki rekat namaz kılar sonra halkın arasına otururdu. Yine böyle yaptıktan sonra geride kalanlar gelip yeminler ederek özür dilemeye başladılar. Bunlar 80 küsur kişiydi. Resulullah da söylediklerini ve yeminlerini kabul edip onlar için bağışlanma diliyor ve gizli hallerini Allah'a havale ediyordu. Nihayet ben de gelip kendisine selam verdim. Bana kızgın olduğunu anlayabiliyordum. Gel dedi. Huzuruna oturdum. Bana neden geride kaldın? Kendine deve almamış mıydın diye sordu Dedim ki ey Allah'ın Resulü Vallahi eğer ben senden başka dünya ehlinden herhangi biriyle otursaydım Bir özürle onun memnuniyetsizliğinden kurtulur ve ona bir delil de getirirdim Evet Allah'a yemin olsun ki eğer bugün sana yalan söz söylesem benden memnun kalacaksın Fakat hemen ardından Allah doğruları sana bildirir Şayet ben içinde bulunduğum hal üzere doğruyu söylersem Allah'tan sonumun hayır olacağını diliyorum. Hayır, vallahi hiçbir mazeretim yok. Vallahi senden geride kaldığım vakit hiçbir zaman bu denli güçlü ve imkan sahibi olmamıştım. Evet, cesaret isteyen cümleler ama iyi ki doğruyu söylemişsin. İyi ki. Resulullah işte bunu doğru söyledin. Kalk Allah'ın hakkında hüküm vereceği anı bekle dedi. Ben de kalktım. Selim'e oğullarından birkaç adam da benimle beraber davrandılar. Ardıma düşüp şöyle dediler. ''Vallahi senden hiçbir şey anlamadık. Bundan önce hiç günah işledin mi? Geride kalanların Resulullah'tan özür dileği işleri gibi özür dilemekten aciz kaldın. Resulullah'ın günahın için istiğfar etmesi sana yeterliydi. O kadar söylendiler ki Resulullah'a dönüp tekrar konuşmak bile aklımdan geçti. Onlara ''Benden başka kimse bu durumla karşılaştı mı?'' diye sordum. ''Evet.'' İki kişi daha senin dediğini söyledi Onlara da sana söylenilenlere benzer şeyler söylendi dediler Onlar kim dedim Amr bin Avfoğullarından Mürare bin Rabi ve Hilal bin Ebi Ümeyye dediler Ardından bildiğin gibi Resulullah insanların bizimle konuşmasını yasakladı Halk bizden uzak durmaya başladı Bizden yüz çevirdiler Öyle ki bana yeryüzü dar gelmeye Ve içim sıkılmaya başladı bu yerler artık bildiğim yerler değil gibiydi. Tam elli gece böyle geçti. İki arkadaşım evlerinde oturup kaldılar. Ama ben onların en genci ve en dinç olanıydım. Çıkıyor, namazları Müslümanlarla birlikte kılıyor, sokakları dolaşıyordum. Ne var ki kimse benimle konuşmuyordu. Resulullah'a geliyor, namazdan sonra onu selamlıyor, kendi kendime... Acaba selamımı iade etmek için dudaklarını kıpırdattı mı kıpırdatmadı mı diyor. Sonra ona yakın yerde namazımı kılıyor ve gizlice ona bakıyordum. Ben namazdayken bana bakıyor ve ona yöneldiğimi görünce hemen benden yüz çeviriyordu. Bu durum uzun süre devam etti. Bir gün dayanamayıp amcamın oğlu Ebu Katade'nin duvarına tırmandım. O insanlar arasında en çok sevdiğim kişiydi. Ona selam verdim. Fakat vallahi selamıma cevap vermedi. Ona Ebu Katade Allah aşkına söyle Allah ve Resulünü sevdiğimi biliyor musun dedim. O sustu. Sorumu tekrar tekrar sorunca bana cevap olarak şöyle dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir. İki gözümden boşanan yaşlara mani olamıyordum. Duvardan tekrar tırmandım. Çarşıya doğru yöneldim. O sırada Suriye nebatilerinden Medine'ye satmak üzere buğday getirmiş olan bir adam beni soruyor ve Ka'b bin Malik'i bana gösterecek kimse yok mu diyordu. Beni gösterdiler. Sonunda bana gelerek Gassan Melik'inden bir mektup verdi. Melik bir ipek parçasına mektup yazmıştı. Girişten sonra şöyle diyordu. Bize arkadaşının sana eziyet ettiğinin haberi ulaştı. Allah seni sıkıntı ve eziyet çekmen için yaratmadı. Bize gel. Seni gözetiriz Nasıl da haberdar olmuş Mektubu okuyunca bu da başka bir bela Uğradığım bu bela yetmiyormuşçasına Bir müşrik bana ilgi gösteriyor dedim Ve mektubu yaktım Kırk gün geçmişti Allah Resulü'nün elçisi gelerek Resulullah hanımından uzak durmanı emrediyor dedi Boşanmamı mı istiyor yoksa diye sordum Hayır uzak dur ona yaklaşma dedi İki arkadaşıma da aynı şekilde elçi gönderdi ''Hanımıma, ailene git, Allah'ın bu konuda hükmünü vereceği vakte kadar orada kal.'' dedim. Benim gibi cezalandırılan Hilal bin Ümeyye'nin hanımı Resulullah'a giderek ''Ey Allah'ın Resulü, Hilal bin Ümeyye yaşlı, zayıf, hizmetçisiz biridir. Ona yardım etmekten beni men mi ediyorsun?'' diye sormuş. O ''Hayır, fakat sana yaklaşmasın.'' diye ona izin vermiş. Kadın ''Vallahi ya Resulallah, o günden bugüne hep ağlıyor.'' Gözlerini kaybetmesinden korkuyorum demiş Bundan sonra On gece daha bekledik Peygamberimizin Müslümanları Bizimle konuşmaktan men edişinin üstünden Tam elli gece geçmişti Evlerimizden birinin damında Sabah namazını kılmıştım Genişliğine rağmen Yeryüzü bana dar geliyordu Nefesim daralıyordu Tam o esnada Vadenin üzerinde birinin Şöyle bağırdığını duydum Kâb bin Malik müjde Hemen secdeye kapandım. Anladım ki artık genişlik ve ferahlık vaktidir. Allah beni affetmiştir. Ah, Hamdolsun. Allah'ın Resulü o gün sabah namazını kıldıktan sonra halka Allah'ın bizi bağışladığını bildirmiş. Bunun ardından insanlar hemen bizi müjdelemeye koşmuşlar. Müjdecim bana geldiğinde üzerimdeki iki parça elbisemi ona hediye ettim. Bir elbise emanet alıp giyerek Resulullah'ın yanına koştum. Müslümanlar mescidin etrafında beni sevinçle karşılıyor ve Allah'ın seni bağışlaması sana mübarek olsun diyorlardı. Mescide girdim. Resulullah oturuyordu. Talha bin Ubeydullah kalktı, elimi sıkarak beni tebrik etti. Onun bu samimi tavrını ömrüm boyunca unutmayacağım. Kendisine selam verdiğim zaman Resulullah yüzü sevinçten parlayarak... Seni annenden doğduğun günden beri yaşayacağın en hayırlı ve saadetli günle müjdelerim dedi Yüzü ay parçası gibiydi Sevinçli olduğu zamanlar böyle olurdu Bu müjdenin kendisi tarafından mı yoksa Allah tarafından mı olduğunu sordum Allah tarafından dedi Ey Allah'ın Resulü Tövbemin Allah tarafından kabulünden dolayı bütün malımı sadaka olarak vermek istiyorum dedim Malının hepsini dağıtma bu senin için daha hayırlıdır dedi. O halde Hayber de hisseme düşmüş olan malı kendime ayırıp geri kalanını dağıtayım dedim. Sonra şöyle dedim. Ya Rasulullah, Allah beni ancak doğrulukla kurtardı. Artık yaşadığım müddetçe doğrudan başka bir söz söylemeyeceğim. Allah'a şükür sizi doğruluk kurtardı. Ben de diğer arkadaşlarının bağışlandıklarını duyduklarındaki hallerini gördüm. Hilal bin Ümey'i ağlamaktan perişan bir hale gelmişti. Kendisini affedediği söylendiğinde secdeye kapandı. Öyle uzun kaldı ki öldü zannettik. Sizin adınıza hepimiz çok sevindik. Allah hiçbirimize gazabıyla muamele etmesin. Tebük'ten dönüldüğünde Ramazan ayının başıydı. Aynı ayda Taif'ten temsilciler gelerek İslamiyet'le ilgili bilgi almak istediklerini söylediler. Müslümanlar onlara oldukça misafirperver davrandı. Mescidin yakınlarında kendileri için bir çadır kuruldu. Eğer İslamiyet'i kabul ederlerse topraklarının İslam devletinin koruması altında olacağı söylendi. Onlar da pazarlık yapmak istediler. Kabul etmek istemedikleri ilk konu putlarını korudukları Lat tapınağının yıkılmasıydı. Makul şeyler söylüyorsunuz Size katılmak istiyoruz ama Tapınağımızı yıkma fikrinden vazgeçin Peygamberimiz bu teklifinizi kabul etmiyor Peki İki yılda müsaade edin sonra yıkalım Hayır onu da kabul etmiyor e Bir ay müsaade etseniz Mümkünü yok Tanrıların lanetine uğramaktan korkarız Aramızdan kimse onları yıkamaz Bari bu görevi bize bırakmayın Resulullah'a soralım Ne derse o olur bir de günde beş kere ibadet ettiğinizi öğrendik. Bizi buna mecbur etmeyin. Buna güç yetiremeyiz. Tamam. İsteklerinizi peygamberimize ileteceğim. Bekleyin burada. Peygamberimiz putlarınızla ilgili isteğinizi kabul etti. Ebu Süfyan'ı görevlendirdi. Tapınağı o yıkacak ama namazla ilgili isteğinizi kabul etmedi. Namazsız bir dinde hayır yoktur dedi. Şartlarımız bunlar. Eğer kabul ederseniz Müslüman olursunuz. Taif'in temsilcileri Müslüman oldular ve Ramazan'ı Medine'de geçirdiler. Oruçlarını tuttular ve ibadet esaslarını öğrendiler. Sonra Ebu Süfyan eşliğinde yurtlarına dönüp emirleri yerine getirdiler. Taif'teki müşrikleri bir korku sarmıştı. Aralarından biri vardı ki, onun korkusu hepsinden büyüktü. Bu, Mekke'nin fethi sırasında kaçarak buraya yerleşen Vahşi idi. Hz. Hamza'yı şehit eden Vahşi, şimdi nereye gidebileceğini düşünüyordu. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.